Şeytanın aldatmaları 1. Emri açar. Hamd Allah'a, salat onun resulüne, ailesine ve asabının üzerine olsun. Allah Sübhanehu ve Teala, kainattaki nizamın sağlıklı bir şekilde devam etmesi için evrendeki her şeye bir takım hayat programı yerleştirmiştir. Bu hayat programının içinde her canlıya dostlar ve düşmanlar belirlemiştir. Evet. Allah Evrende yaşayan her canlıya bir düşman yaratmıştır. Düşmansız bir yaşam hayatın gerçeğine terstir. Her ikisinin birbirine düşman olduğu şu dünyada sadece insanın yaşadığı, hayvanların olmadığı bir yaşam düşünün. Evrenin düzeni bozulur. Bugün devletler bile kendi menfaatleri için başka devletleri düşman edinmiş ve tarihte düşmanı olmayan hiçbir devlet mevcut olmamıştır. Kainatın yaratıcısı, hayvanlardan birçoğunu birbirine düşman kıldığı gibi, Müslümanlara da şeytan ve yandaşlarını düşman kılmıştır. Ki Rabbimiz, Kur'an-ı Kerim'de bu düşmanlığın hayatın başından beri var olduğunu ve kıyamet kopuncaya kadar devam edeceğini söylüyor. Allah Sübhanehu ve Teala, müminin yol göstericisi olan Kur'an'da şöyle buyurur. Ey Rabbim! Senin beni saptırdığın gibi ben de senin doğ doğru yoluna oturup kullarını saptıracağım. Onlara sağdan, soldan, önden ve arkadan yaklaşacağım. Sonra muhlis kulların hariç sen onların birçoğunu şükreder bir halde bulmayacaksın. Araf suresi 16 ile 17. Allahü Teala başka bir ayette açık bir şekilde şeytanın düşmanlığını şöyle ilan ediyor. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmanınızdır. Bakara 168 Evet, şeytan müminin en belirgin düşmanı ve düşmanlarının başıdır. Allah'ın ısrarla Kur'an'da dikkatimizi çektiği bu düşmandan ne kadar da gafiliz. Bu gafletimizden dolayı ayağımız kayıyor. Helak olup gidiyoruz. Bir ömür boyu İslam mücadelesi verirken, Düşmanımızı unutmamamızın gereği Tebuk gazvesindeki sahabeler gibi son anlarımızda Rahman'a isyan ederek, Rahman'ın hoşuna gitmeyecek sözler söyleyerek hem dünyamızı hem de ahiretimizi helak ediyoruz. Bu, bütün olumsuzlukların sebebi, düşmanımızı unutmamız veya dikkate almamamızdır. Bizler dünya ve dünya içindekilere vakit ayırmaktan Kardeşimizin ayıplarını aramaktan, piyasadaki cemaatleri çekiştirmekten, film izlemekten, internette chatleşmekten ve gündemimizi gereksiz şeylerle belirlemekten bir türlü bizi her yerden kuşatmış olan şeytanı ve tuzaklarını fark edemiyoruz ki. İşte Allah Sübhanehu ve Taala, Kur'an-ı Kerim'de bu düşmanlığı açık bir şekilde beyan etmesine rağmen ve şeytanın da bu düşmanlığını net bir şekilde ortaya koymasına rağmen, bizim bu düşmanı unutmamıza ve önemsemememize hayret ederek şöyle buyuruyor. O sizin için bu kadar düşman iken, siz ısrarla onu ve zürriyetini dost mu ediniyorsunuz? Kehf Suresi 50. Ayet Bizim düşman olarak, Kendisini düşman addeden damarlarımızdaki kanda gezen, bizim kendisini göremediğimiz, lakin onun ve zürriyetinin bizi gördüğü, insana sağından, solundan, arkasından, önünden yaklaşma etkisi kendisine verilmiş olan ve insana vesvese verebilen bir düşmanımız var. Yeryüzünde, ben şeytanın dostuyum veya şeytan benim dostumdur deyip, şeytanı dost edinen bir tek kişi göremeyiz. Lakin insan öyle ameller yapar ki, şeytana öyle itaat eder ki, bu yaptıklarıyla Allah katında şeytanı dost edinenler zümresine girer. Bundan dolayı Müslümanın her gün teyakkuz halinde olması gerekir. İnsanın düşmanı, insanın gözünün önünde olursa, düşmanından korkmasına gerek yoktur. Bevletlerin bile siyaseti budur. Bevletler tanıdıkları, bildikleri, soyundan emin oldukları oluşumları düşman olarak görmezler. Çünkü düşman ortadadır. Lakin devletler için asıl tehlikeli olanlar, yerin altında olan, görünmeyen ve ne oldukları bilinmeyen oluşumlardır. Bu, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemde bir siyasetiydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Mekkeli müşriklerden ziyade kendisinden, Allah'a sığındığı en büyük düşmanı şeytandır. Bu bizim için de izleyeceğimiz bir siyaset olmalıdır. Çünkü şeytan bizim görebildiğimiz, yollarını ve oyunlarını tanıdığımız bir düşman değildir. Bu sebepten ötürü de Allah Sübhanehu ve Teala, Kur'an'da sürekli bizim dikkatimizi bu noktaya çekiyor. O zaman bizler bu görülmeyen düşmanın tuzaklarını, Komplolarını iyi bilmemiz gerekir. Tuzaklarını bilmediğimiz bir düşmanı yok etmek veya ona karşı kendimizi muhafaza etmek mümkün değildir. Her zaman hedefimizde ona karşı bir düşmanlık olur. Ama bu düşmanlığımız teoride kalmaktan başka bir işi yaramaz. Bulunduğumuz her yerde şeytana karşı kinimizi kusarız. Pratikte ise cahilliğimizden yararlanarak bize galip gelen o olur. Biz her zaman mağlup olan takım oluruz. Burada şeytanın Müslüman'a kurduğu genel tuzaklarını bilmemiz, düşmana karşı kalkan görevi görecektir. Kur'an ve sünnetten şeytanın oyunlarını başlıklar halinde şöyle sıralayabiliriz. Ameli süslü göstermek. Şeytan, insanı kandırmak istediği şeyin ismiyle kandırmaz. Şeytan, insanı yaratıcısına karşı günahkar, İsyankar yapmak istediği zaman o şeyi farklı kılıflarla süsler. Şeytanın her ameli süslemek için yaptığı farklı kılıfları vardır. Her zaman aynı kılıfla süslediği tuzakla bizi kandırmaz. Bunun Kur'an'da en güzel örneği Adem Aleyhisselam ile şeytanın arasında geçen kıssa ve tarihtir. Rabbimizin Adem'e secde et emrine karşı şeytanın itaat karsızlığı, cennetten kovulmasına sebep olmuştu. Adem aleyhisselam da Allah tarafından cennete yerleştirilmişti. İşte bu olaylardan sonra şeytanın Ademoğluna karşı ebedi düşmanlığı başlamıştı. İblis bu düşmanlığını kıyamete kadar sürdürmek için Rabbimizden izin de almıştı. Hedefi Ademoğlunu yaratana karşı isyankâr yapmaktı. Allah sübhanehu ve ta'ala Adem Aleyhisselam'a cennette bir ağacı saklamıştı. Rabbi Adem'e, sen ve zevcen şu cennete yerleşin ve sakın şu ağaçtan yemeyin. Araf suresi 19. ayette böyle demişti. İblis bu emri fırsat bilerek düşmanına karşı harekete geçmiş, Adem Aleyhisselam'a seslenerek, Ey Adem! Allah'ın sizi bu ağaçtan menetmesinin sebebi ''Melek olmayasınız ve ebedi cennette kalmayasınız.'' diyedir. ''Ey Adem, sana ebediyet ağacını, hiç bitmeyecek bir mülkü haber vereyim.'' mi diyordu. İblisin insanoğlunu Rabbine karşı nankör yapan şu sinsi tuzağın şekline dikkat edilmelidir. Şeytan Adem'e ''Ey Adem, Rabbinin seni nehyetmiş olduğu şu ağaçtan ye.'' demiyor. Çünkü şeytanın bu şekilde Adem'e söylemesi, kurduğu komployu ortaya çıkaracak, Adem'in de kendisinden uzaklaşmasını sağlayacaktı. Fakat şeytan tuzağını öyle süslüyor ki, ilk insanı Rabbine karşı isyankar yapıyor. Bunu kendisince tecrübe edinen şeytanın o günden bugüne insanoğluna karşı kurduğu tuzaklardan bir tanesi de amelleri süslü göstermek oldu. Bu şeytanın Ademoğluna karşı bulduğu ilk tuzaktı. Bugün bizler bu tuzağa fark edemesek de hayatımızda karşılaştığımız bir tuzaktır. Örneğin İslam'da Allah'ın yanında kerih olan, lakin bugün biz Müslümanlar içerisinde önemi olmayan gıybeti, şeytan Rabbimize karşı isyan olarak yaptırmıyor. Çünkü şeytan, gıybet yap dediği anda Müslümanların bütün duyguları kabaracak, ve senin şerrinden Allah'a sınırım diyecektir. Fakat şeytan tuzağını öyle kuruyor ki, gecenin karandığı, her şeyi görünmez hale getirdiği gibi, gıybeti de bize karşı görünmez hale getirip, Allah'a bir isyan olarak değil de, Müslümanların sorununu paylaşıp ıslah etmek, Müslümanların sorunlarını çözme adına yaptırıyor. Evet, bizler bugün İslam'ı düşünmek için, Ailemizin ve kendimizin sorunlarını tespit etmek için ayırmadığımız vakti, geceleri sabahlara kadar piyasadaki cemaatlerin fikirlerini, sorunlarını tartışmak, kardeşimizin hatalarını bulmak için ayırırken, bu yapılan muhabbeti gıybet olarak yapmıyoruz. Bu bizim nazarımızda gıybet olmasa da, Allah ve Resulünün yanında gıybettir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Gıybeti tanımlarken, kardeşinde olan şeyleri kardeşinin hoşuna gitmeyecek şekilde konuşmandır buyuruyor. Hayatımızda olan başka bir örnek, ihanet etmektir. Şeytan bize gelip, ey Müslümanlar, Allah'a ve Resulüne ve emanetlerinize ihanet edin demez. Bunu söylediği anda bütün Müslümanlar, ben nasıl Allah'a, Resulüne ve emanetlerime ihanet edeyim diyerek, Şeytana karşı cephe alacaktır. Bu konuda Ebu Lübabe'nin kıssası bizim için örnektir. Şöyle ki, beni Kurayza Ebu Lübabe'ye soruyor. Ey Ebu Lübabe, Muhammed bizim hakkımızda nasıl bir hüküm verdi? Bu Lübabe de kendince, Peygamber beş dakika sonra hükmü alenen uygulayacak. Peygamber hükmü uygulayacaksa ben de bunlara söyleyeyim diyor eliyle boğazını öldürecek manasında işaret ediyor. Bu işaret üzerine Allah Sübhanehu ve Teala şu ayeti indiriyor. Ey iman edenler! Allah'a, Resulüne ve bile bile kendi emanetlerinize ihanet etmeyin. Enfal 27 Bugün biz Müslümanlar, Ebu Lübabe'nin yaptığı gibi, Müslümanların sırrını yayarken görmüş olduğumuz, Söylememiz gereken meseleleri sağda solda konuşurken bunu ihanet adına yapmıyor, karşımızdakini bilgilendirme adına yapıyoruz. Bizi bu duruma düşüren şeytandır. Çünkü o layin, habis, hiç kimseye masiyetin adıyla yaklaşmaz. Bilakis o, masiyeti insanların kabul edebileceği en süslü hale getirir, o şekilde servis eder. Unutturmak Unutkanlık, insanın en belirgin özelliği veya zafiyetidir. Şeytanın bize karşı kullandığı, kendi çıkarları için istifade ettiği tuzak, bizlerin unutmaması gereken, her zaman düşünmesi gereken, yapmamız gerekenleri unutturmasıdır. Tarih boyunca Müslümanların da Rabbinin emirlerini yerine getirirken, nehilerinden kaçınırken zorlandığı nokta da burasıdır. Allah,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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şeytanın unutturmasına düçar olması, bu meselenin bizim yanımızda da ehemmiyetini artırması gerekir. Biz biliyoruz ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir meclise oturacak değildir. Aslında Allah peygamberinin üzerinden bize hitap ediyor. Hayatımızın birçok alanında şeytan, zafiyetimiz olan unutkanlığı kullanarak, hem dünyamızı hem de ahiretimizi helak ediyor. Hatta öyle duruma düşüyoruz ki, şeytanın unutturma tuzağını kullandığını bile unutuyoruz. Ne kadar vahim bir durum. Bu vahim duruma hayatımızdan şöyle bir örnek verebiliriz. Müslüman olduktan sonra hayatımız, ölümümüz, yaşamımız, davetimiz, cihadımız, ilim okumamız, veya hayatımızda bulunan amellerin, ibadetlerin hepsinin alemlerin Rabbi olan Allah için olduğunu söylüyoruz. Bu konuları gittiğimiz her yerde Allah'a has kırılması gereken meseleler olarak anlatıyoruz. Peki buna rağmen gün içerisinde Allah'ı ne kadar hatırlıyoruz? Evet, her birimiz bu soruya üzülerek olumsuz cevap veriyor ve belki de bu sorudan sonra yaptığımız yukarıdaki geçersiz iddialardan utanıyoruz. Bizler, Allah'a has kılınması gereken meseleleri, insanların unuttuğunu söylerken, yaratanımızı düşünmeyi, onu zikretmeyi unutmuşuz. Bu nankörlüğe karşılık olarak da, Allah Sübhanehu ve Teala, bizlere kendimizi unutturmuş, Allah, Kur'an'da da bu nankörlüğe bu cezayı vaat ediyor. Allah'ı unutup da, Allah'ın kendilerine kendilerini unutturduklarından olmayın. Haşr Suresi 19 Allah Sübhanehu ve Teala bu ayette Müslümanların şu anki vakasını gözler önüne seriyor. Bizler Müslümanlar olarak Allah'ı unutuyorsak diğer insanların durumunu ne düşünmeye ne de onları suçlamaya gerek vardır. Her birimize hayatta en büyük gerçek nedir diye sorulsa, bütün kainattaki tek gerçek, ölüm ve ölümün sonrasıdır. Onun dışındaki her şey fanidir. Fani olan her şey de yalancıdır deriz. Her gün çevremizde o kadar insan ölüyor, her birimizi ahiret günü diriltilip, Allah'a adım adım, dakika dakika ve nimet nimet hesap vereceğimizi de biliyoruz. Hatta bilmekle kalmayıp, her gün bu konuyu birbirimize hatırlatıyoruz. Fakat buna rağmen gün içerisinde muhlis kullar hariç her birimiz kıyameti, ahiret gününü, ölümü hatırlayamıyoruz veya hatırlıyoruz fakat kısa zamanda tekrardan unutuyoruz. Sorumluluklarımız Her birimiz ilim talebesiyiz, davetçiyiz, ümmet verdiyiz, ebeveyniz ve ümmet içerisinde farklı alanlarda sorumluyuz. Peki bu sorumluluklarımızı ne kadar biliyor, ne kadar düşünüyor veya ne kadar hatırlayabiliyoruz? Bu sorumluluklarımızın birçoğunu ismen biliyoruz. Lakin pratiğimiz şeytanın unutturmasıyla ortadan kaybolmuş durumdadır. Evet, şu ana kadar verdiğim her örnek hayatımızda kurmuş bir ağaç gibi olumsuz bir şekilde devam ediyor. Çünkü şeytan kurmuş olduğu bu tuzakla sorumluluklarımızı bize unutturuyor. Bu unutkanlık hastalığı şeytanın ayağımızı kaydırdığı en büyük malzemelerden bir tanesidir. Her birimiz ilim meclislerine, zikir meclislerine gittiğimiz zaman uçacak gibi olur, kendimize çeki düzen veririz. O anda hayatla olan bütün bağlarımızı koparırız. O dakikadan sonra benden başka iyi Müslüman yok hayallerine dalmaya başlarız. Lakin ortamdan ayrılmamız, hayal ettiğimiz programları ve vermiş olduğumuz sözleri unutmamız aynı ana denk gelir. Bunun sebebi şeytanın bize unutturması ve bizim de onun bu oyununun tuzağının farkında olmayışımızdır. Evet, hayatımızın her alanında unutkanlık komplosuna yakalanmamızın sebebi Allah'ı unutmamızdır. allah Teala şöyle buyuruyor. Allahı unutup da Allah'ın kendilerini unutturduğu gibi olmayın. Haşır suresi 19. Allah Subhanahu ve Taala bu ayette hayatımızda var olan problemi Allahı unutmak olarak adlandırıyor. Fakat Allah kullarına rahmet ederek bu problemi çözümsüz bırakmamış. Çözümü yukarıdaki ayette kendisini hatırlamak olarak belirtmiştir. Ancak Allah'ı hakkıyla anan, hayatının çoğunluğu zikir ile geçen, sürekli Rabbinin beraberliğini hisseden, daima dua halinde olan insanlar unutkanlık hastalığından kurtulabilir. Aksi ade, Rabbinin rahmet ettikleri müstesna unutkanlık hastalığından kurtulamayız. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin ikinci sayısında yayınlanmıştır.